Ya azabillahi min Şeytanir rajim Bismillahi r ve ve ne ve ne azabillahi min ve Men ve men yudhil Ve işhedu ānna āhi Ve işhedu ānna Muhammedan abduhu ve Muhammedin sallā wa ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle bid'atın zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Beyhâkinin şuab Şuabul İman kitabına 12. hadisten devam ediyoruz. Amellerin imandan olduğu e, konusu geçmişti. Yine aynı konu devam edecek inşallah. Ebu Malik el-Eşari'den, radıyallahu Hanten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyururdu. Temizlik imanın yarısıdır. Bu hadiste geçen et tuhuru şatrul iman ifadesi tuhur ile kastedilen abdesttir. E, ve iman ile kastedilen de namazdır. Yani abdest namazın yarısıdır. Dolayısıyla temizlik imanın yarısıdır ifadesi e, bu hadis namazın iman olduğunu göstermektedir. Aynı daha önce işte Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir ayetinde belirtildiği gibi veya ki burada delil getiriyor bunu. Bunu Müslim de rivayet etmiştir. Amr bin Murre, Muaviye bin Süveyd'den, o da babasından naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturmuş konuşurken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanın hangi bağının daha sağlam olduğunu biliyor musunuz? diye sordu. Burada e, Ura, Urve ifadesi geçiyor. Urve, Ura Kul demektir. Yani burada imanın hangi kul bu? Daha sağlam. Bunu biliyor musunuz? diye sordu. Oradakiler namazdır dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz güzeldir ama o değildir buyurdu. Cihattır dediler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam cihat da güzeldir ama o da değildir buyurdu. Hacdır dediler. O da güzeldir ama o da değildir karşılığını verdi. Oruçtur deyince Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam oruç da güzeldir ama o değildir buyurdu ve şöyle devam etti. İmanın en güzel bağı, e, en güzel bağı evsakol iman, en sağlam bağı diye tercüme edilmesi gerekir. En sağlam bağı Allah için sevmen ve Allah için bu etmendir buyurdu. Evet, bunun da isnadı Hasendir. Yani e, iman. İman olan şeyleri sorunca demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına öyle öğretmiş ki, yani amellerin imandan olduğunu öğretmiştir ki, imanın hangi bağı en sağlam diye sorduğunda hepsi amellerden bahsediyorlar. Yani Allah'a imandır, meleklerine imandır. Yani böyle kalp itikadı olan şeylerden değil de namazdır diyorlar, cihattır diyorlar, oruçtur diyor, diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır bunlar imanla alakası yok, bunlar ameli demiyor. Fakat onlar değil diyor, kastettiğim bu değil diyor. Ve kastettiği şey Allah için sevmek ve Allah için buz etmek olduğunu beyan ediyor. Yani imanın en sağlam kul bu, kişinin sevdiğini Allah için sevmesi. isterse tabiatan hoşuna gitmese bile, sırf Allah sevilmesini istediğinden dolayı bunları sever hale gelmesi sevmediği şeyden de, buğz ettiği şeyden de ancak Allah için buğz etmesidir. Muaviye bin Süveyd bin Mukarri, yani aynı ravi, Berab'in azip yoluyla, radıyallahu anh, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna benzer bir e, hadisinin nakletti. Ancak hadisin sonunda şöyle dedi. Sahabe İslam'ın emirlerini saymaya başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bilemediğini görünce imanın en sağlam bağı Allah için sevmen ve Allah için buğz etmendir buyurdu ve bütün bu emirleri yerine getirmeyi imandan saydı. Evet, bunu da Hasen bir İsnaf'la e, rivayet etmiştir. Ayrıca Taberani, Mucemülkev ve de rivayet ediyor. Seil bin Muaz bin Enes, el-Cüheni babasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu nakleder. Allah Kim Allah için verir? Allah için men eder. Yani verdiğinde Allah için verir, vermediğinde Allah için vermezse... Allah için sever, Allah için buğz eder ve Allah için bir evlilik yaparsa bu kişinin imanı tamamlanmıştır. Burada kitabın muhakkiki isnadı Hasendir demiş. Hakimin müstezrekte ve taberanın Mucemül Kedir'inde rivayet ettiğini zikretmiş. Fakat bu hadisin isnadında bir sıkıntı var. O da Seyil bin Muaz'dan rivayet eden Ebu Merhum, pünyeli ravidir. Bazı nüsharlarda, istinsa hatası olarak bu Ebu Mercum şekline geçmiştir. Yani H harfi e, yanlış bir noktalamayla Ebu Mercum şeklinde yazılmıştır. Bu Ravin ismi Abdurrahim bin Meymun'dur ve Abdurrahim bin Meymun hakkında Yahya bin Mey'in zayıf demiş, İbni Ebi Hatim, babasından Ebu Hatim'den onun hüccet olmadığını fakat hadisi yazılır dediğini e, söylemiştir. Bazı muaddislerde bu e, onu kuvvetli bir ravi olarak değerlendirmişler. Aleyküm selamünaleyhisselam. Böyle bir durumda, böyle bir ravi mesela Yahya bin Main zayıf diyor ama veya İbn-i Hatim onun hüccet olmayacağını söylüyor ama burada hangi sebeple zayıf sayıldı tespit edilememiştir. Bu sebeple Tirmizi, İmam Tirmizi süneninde Ebu Merhum'un Seyyil bin Muazzan yaptığı rivayetleri Hasen saymıştır. İbn-i İbban ve Hakim'de gevşeklikleriyle bilinen bu iki muaddis de e, yine Ebu Merhum'un rivayetlerini Hasen ve Sahih olarak değerlendirmişlerdir. E, Elban Rahimullah da Buravi'yi tahkik ederek Irvar Galil kitabında e, Ebu Merhum'un rivayetleri zayıf ile Hasen arasında mütereddittir. Gidip gelir diye bir ifade kullanmıştır. Yani e, aktardığı metne göre. Ben de diyorum ki burada metinde münkerlik vardır. Çünkü e, bu münkerlik şurada. Bukhara ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste imanın 70 küsur şube olduğu belirtiliyor. Yani bir kimsenin imanı tamamlaması için bu 70 küsur şubeyi eda etmesi lazım. Fakat burada 1-2 şube ancak zikrediliyor. Dolayısıyla metinde böyle bir münkerlik var. Ve e, Ebu Merhum gibi bir ravinin, yani durumu tereddütlü, leyin olan bir ravinin böyle akidevi bir meselede hüccet olabilmesi için bunu destekleyen başka tariklerin olması lazım. Böyle bir tarik söz konusu değil. Yani imanın sadece bunlarla kemale Erdin'e dair. Dolayısıyla metinde böyle bir münkerlik var. Ama bu mesela ameli bir meselenin fazleti hakkında olsaydı böyle bir rivayeti hasen kabul edebilirdik. Fakat Akide ile ilgili bir metni tahammül edecek bir kabiliyette değil bu ravi. Ebu Umame'den e diyor ki, Ebu Umami el-Bahili hadisinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nikah kısmı dışındaki bölümünü rivayet etti demiştir. Onu da Ebu Davud rivayet etmiş. Orada bu özelliklerin hepsinin imandan olduğunu söyleyip, imanın en sağlam bağının ihlas olduğunu belirtti. Yani aynı hadis, benzer bir hadis. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ebu Umame radıyallahu anh'dan da gelmiş, Ebu Davut rivayet etmiş ama işte bunları yapan imanını tamamlamıştır denmiyor orada. Fakat bunların imandan olduğu zikrediliyor. Yani e, buradaki ifade demek ki bir münkerlik var. Burada Beyhaki Ali radıyallahu anh'dan nakledilen uydurma bir rivayet var. Yani çok zayıf. E, i̇man kalp ile bilmek, dil ile ikrar ve azalarla ameldir diye. Bu rivayetin bütün tarihlerinde Ebu Salt-Herevi adında birisi var. Şiilikle itham edilen birisi. Zaten bu rivayeti aktardığı zaman şöyle bir ifade kullanıyor. Bu rivayetin isnadın tamamen ehl zincirinden oluşuyor. Yani bu 12 mam imam dedikleri kimseler var ya. Mesela burada ne? Abdüsselam bin Salih el-Herevi yani Ebu Salt. Ali bin Musa bin... Cafer bin, Muhammed bin, Ali bin, Hüseyin bin, Ali bin Ebi Talip. Yani o babasından, o babasından, o dedesinden diye Ali radiyallahu anh'a kadar onun çocukları silsesiyle aktarıyor bu rivayeti. Ve rivayeti aktardıktan sonra diyor ki, bu isnat bir deliye okunsa şifa bulur. Yani ehl-i teberuk etme, on iki imamla etme içeren bir şey de ekliyor bu rivayete. Yani metni doğru, yani iman kalple bilmek, dil ile ikrar ve azarlarla amel etmektir. Bu ehl-i sünnetin icma ettiği bir metindir zaten. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir hadis sabit olmamıştır. Yani bu uydurmadır. Burada Behaki diyor ki bunun şahidi daha önce geçen imanın şubelerini bildiren hadistir diyor. İşte Beyhaki burada bunu böyle bir şahit getirmekle hata ediyor. Yani bu ancak mana olarak belki destekleyen bir şeydir ama bu şahit olmaya elverişi değil. Allah Teala iman edip salih ameller işleyenlerin ayetinde salih ameli diğer ibadetlerle birlikte ayrıca saymıştır. Yani ellezina amenu ve amilus salihat yani iman edenler diyor ve salih ameller işleyenler diyor. İlk bakışta sanki iman ile salih ameller birbirinden ayrıymış gibi böyle bir şüphe e, den bahsediyor. Yine ancak iman edip salih işleyenler, birbirlerine gerçeği tavsiye edenler, hakkı tavsiye edenler ve sabırlı olmayı tavsiye edenler bunun dışındadır. Asır suresi yani. Bu ayette de hakkı ve sabrı tavsiye etmeyi ayrıca diğer amellerden ayrı olarak saymıştır. Halbuki bunlar da salih amel. Demek ki bir kimse işte اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَاَمِلُوا ayetini tutup imanla amel birbirinden ayrıdır diye delil getirirse Asır suresini ona okumak bu konuda en güzel cevap olacaktır. Çünkü Allah iman edenler diyor, salameliler işleyenler diyor. Ondan sonra ne diyor? Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Yani hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler, bak bunlar da salamel ama e, salamelilerden ayrı olarak zikrediyor. Evet. Bu hakkı ve sabrı tavsiye etmenin salih amelden sayılmadığını göstermez. Nasıl bu ayet böyle göstermiyorsa işte iman ve salih amelin ayrı olarak sayılmazsa bunların iman namelin birbirinden ayrı olduğunu göstermez. Yine Allah Teala'nın iman edip salih ameller işleyenlerin ayeti Bakara 277. ayeti salih amelin iman olmadığını göstermez. Bunun manası sadece küfrü inkar etmekle yetinmemeye bunun yanında diğer amelleri de ifa etmeye ve böylece imanlarının en azdan daha kamil bir duruma gelmesine delalet etmektedir. Veya deriz ki, iman edenlerden kasıt Allah'a iman etmek, salih elden kasıt da Allah için amel etmektir. Allah için iman etmektir. Bu iki imanda daha önce açıkladığımız gibi birbirinden farklıdır. Yani Allah'a iman etmek ve Allah için iman etmek. Allah'a iman etmek, Allah'a tasdiklemek. Yani tasdik manasındaki iman. Allah için iman etmek ise o salih amelleri, onun emrettiği şeyleri yapmak ve yasakladığı şeylerden kaçınmaktır. Evet, bu sebeple ikisi birbirinden ayrı zikredilmişlerdir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Yani burada elimden geldiği kadar, yani hatırladığım kadarıyla ayetlerin, doğru mealini vermeye çalışacağım burada hep yanlış tercüme ederek gitmişler yani kitabın e, muhtevasıyla vermek istediğiyle hiç alakası olmayacak şekilde e, meallendirmişler Allah Teala şöyle buyuruyor Allah kadına şüphesiz din İslam'dır burada sorun yok yine biz Allah'a iman ettik deyiniz buyurur Bakara 136. ayetinde bu ayet Allah'a iman ettik sözünden İslam'ı kastettiğimizi gösterir yani bir kimsenin Allah'a iman ettim demesi İslam'dır yani dilin ameldir, İslam'dır. Yine sorunlu tercüme burada, Zariyat 35-36. ayetleri. allah Teala Lut kıssasında, Aleyhisselam'ın kıssasında. Bunun üzerine suçlu milletin arasında bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada kendini Allah'a vermiş sadece bir tek ev halkı bulduk. Yani burada kendini Allah'a vermiş derken Müslüman kastediliyor. Yani bunu kendine Allah'a vermiş diye tercüme edince yani Beyhaki'nin de kastettiği manayı tamamen burada yok etmiş oluyor. Burada aslında Beyhaki şunun için getiriyor bu ayeti. Aynı aile halkından bahsederken iman edenleri kurtardık diyor. Zaten o Lüt kavmi içerisinde İslam ehli, Müslüman bir aile halkı, bir ev halkı bulduk diyor. Bu ne demek? Bunu belki tekbir sapmasından yani okuyanlarınız varsa e, hatırlarsınız. iman ve İslam arasındaki fark mesela Lut aleyhisselama iman etmiyor bu kimse. Yani kurtulanlar kimler? Oğlu. Hanımı kurtulmuyor. Hanımı Müslüman sayılıyor bakın. Müslüman olan bir ev halkı diyor Allah azze ve celle. Müslüman. Ama hanımı münafıklardandı. Münafıklar dememiz neden? Allah azze ve celle onun imanı nef ediyor. Kurtulanlar arasında da yok. Lut'un karısı kurtulmadı. Ve müminler arasında saymıyor bu ayette. Diyor ki ayette, suçlu milletin arasında bulunan müminleri çıkardık, kurtardık yani. Mümin olanlar kurtuldu. Lut'un karısı mümin olanlardan değildi. Ama Müslüman olanlardandı. İman ondan nefk ediliyor. Fakat münafık, nasıl bir münafık? Lut Aleyhisselam'ın bir misafiri gelse, işte bir erkek geldi diyerek kavmine hemen haber veriyordu. Yani ispiyonculuk yapıyordu. Böyle gammazlık yapan birisiydi. Hainlik eden birisiydi. İman sıfatında yoktu. Ama Allah Azze ve Celle ona Müslüman hükmü veriyor. bak, Dünya Müslümanı yani. İşte bu ayet, bu iki peş peşe gelen bu ayet, e, tekfir meselesinde de bu münafık ayrımına dikkat etmeyen kimselerin, bir kimseye Müslüman dendi mi onun, mümin olduğu manasına gelmediği hakikatinin veya bir kimseye mümin değil dendiğinde bunun tekfir etmek manasına gelmediği veya münafık dendiğinde bunu mürted saymak manasına gelmediği ama bir kimsenin mürted sayıldığı zaman onun tamamen Müslümanlık sıfatının da iptal edildiği ki hadislerde tekfir konusunda yasaklanan asıl konu budur. Yani bir kimsenin Müslüman sayılma, sayılmaması ne demek? Mürted vasfını alması ne demek? Artık selamet yok onda. Onun için kurtuluş yok. Dünyada da kurtuluş yok. Nedir? Canı. Canı kurtulamaz. Malı kurtulamaz. Evli ise hanımı, çoluk çocuğu kurtulamaz. Selamette kalamaz. Ve Müslüman mezarına da gömülmez. Ama kalbi kafir olup, Lut'un karısı gibi iman etmiyor. Lut ama kocasına iman etmiyor. Ve İslam ehlinin iman edenlerinde aleyhine çalışıyor. Yani öyle basit bir şey de değil bu. Çok büyük bir pislik. Alemlerde kimsenin yapmadığı bir pislik. Ankebut ve Nemil suresinde geçtiği gibi. Siz alemlerde kimsenin yapmadığı pisliği yapıyorsunuz. Cinsi sapkınlık yani. Cinsi sapkınlık yapmaları için İbrahim Aleyhisselam'a erkek bir misafir geldiği zaman hemen kavmine gizlice gidip işte İbrahim'in misafirleri gelecek veya geldiler diyerek onunla ilişkiye girmelerine sağlıyor. Onlara yaranıyor yani. Böyle bir insana işte Allah Azze ve Celle Müslüman ismini veriyor fakat mümin ismini vermiyor. İmandan onu e, nef ediyor. Evet, burada Beyhaki diyor ki, işte böyle buyurarak Allah Azze ve Celle, iman edenleri bir defa müminler, bir defa Müslümanlar olarak adlandırarak, bununla onları dinleriyle diğerlerinden ayırmıştır. Yani kavminden. İslam kelimesinin hakikati teslim olmak. İman kelimesini hakikatte tasdik etmek olsa da manalarının ayrı olmasına rağmen yani iman ve İslam bunların kelime manaları birbirinden farklı olmasına rağmen iman ve İslam'ın aynı dinin ismi olduğunu söylemek doğru olur. İman ve İslam aynı dinin ismidir. Her ne kadar gais kelimesi Arap dilinde tam olarak yağmuru ifade etmese de Reis ve matar isimlerinin yağmur için kullanılması gibi. Yani Arapçada gais yağmur demek, matar da yağmur demek. Evet. İbn Abbas radıyallahu bildiriyor 18. hadis. Abdul Kays kabilesinin heyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldikleri zaman Nebi Aleyhissalatu vesselam bu gelenler kimlerdendir diye sordu. Onlar Rabia'dan karşını verince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ''Merhaba ey heyet, hoş geldiniz. İnşallah bu ziyaretten dolayı zelil ve pişman olmazsınız.'' buyurdu. Onlar şöyle dediler, ''Ey Allah'ın Resulü, biz Rabia'nın kolu olan bir kabileyiz ve senin yanına uzak bir yerden geliyoruz. Seninle bizim aramızda şu kafir mudarlılar var. Bu sebeple size ancak haram aylarda ulaşabiliyoruz.'' Çünkü haram aylarda savaşmak yasaktır. Yani cahiliyede de bu yasa hükmediliyordu. Ancak bu haram aylarda, savaşmanın yasak olduğu aylarda gelebiliyoruz. Mudar kabilesi de çok kalabalık bir kabile. Yani onlara galip gelmeleri gibi bir şey söz konusu değil. İşte savaşın olmadığı bu ayda ancak gelebiliyoruz. Yani bunların mazereti var. Sürekli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da diyalogda olamamalarında, yani bir nevi bedevi bir hayat yaşamalarında mazeretleri var. Düşman bir kabile engel oluyor. Öyleyse diyorlar, bize sayesinde cennete gireceğimiz açık bir amel emret. Yani o kısa vadede, kısa zamanda bize en çok kâr getirecek, en özlü şeyleri söyle. Çünkü biz sana her zaman gelemiyoruz. İşimize yarayacak şeyleri söyle diyorlar. Resulullah Aleyhisselatü ve buyurdu ki, size dört şeyi emrediyor, dört şeyi de yasaklıyorum. Sadece Allah'a etmenizi emrediyorum. Evet bil iman billah vahde. Sadece Allah'a iman etmenizi, yani Allah'ın dışındaki e, tapılan varlıkları, ilahları reddetmenizi, e, sadece Allah'a iman etmenin ne demek olduğunu biliyor musunuz diyor sonra Allah Resulullah aleyhi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun resul olduğuna iman etmektir. Namaz kılmayı, zekat vermeyi ve ganimetten elde ettiğiniz malların beşte birini ödemenizi emrediyorum. Bu dört şey Dört şeyde size yasaklıyorum. Dubba, yani su kabağından yapılmış kapları. Eskiden bunlarda içki yapılırmış, sarhoş edici içkiler yapılırmış. Bunlar da işte bu maddeleri içinde barındırdıkları için kap olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir müddet bunları yasaklıyor. Daha sonra bunu nesh eden, yani cevaz veren, ruhsat veren bir emir daha geliyor e, sayı hadislerde. Fakat geçici bir dönem yasaklanıyordu. Yani iyice içkiyle alakası kalmayıncaya kadar, yani bu kapların e, sarhoş edici bir şey içermemesi için kullanılmaması için bu konuda yasaklıyor. Dubba'dan, hantemden yani topraktan yapılmış küpten, teste dediğimiz. Nakirden, yani hurma kökünden yapılan bir içek, iç, e, şey, çanak, nukayyer de deniliyor, nakir de okunabilir. Eee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, makir de demiş olabilir diyor Rabi. Bir de müzeffette yani içi ziftle kaplanmış kaplardan yasaklıyorum diyor. Bunları aklınızda tutun ve geride bıraktıklarınızı da bunlara davet edin. Yani kavminize döndüğünüzde onlara da işte bunları emredip bunları yasakladığımı tebliğ edin buyurdu. Evet Bukhar ve Müslim bunu farklı bir tarikle şube yoluyla rivayet etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada şehadet kelimesini iman olarak adlandırmışken, yani buraya dikkat ettiniz mi? Biraz sonra şey de gelecek, Cibril hadisi de gelecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste yalnız Allah'a iman etmek nedir biliyor musunuz? diyor. Soruyor ya, yalnız Allah'a iman etmek Ne demek? Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de onun Resulü olduğuna şehadet etmek diyor. Yani bu şehadete iman diyor bu hadiste. Diğer hadiste, işte İhsan hadisinde, Cibril hadisinde gelecek şimdi. Aleyküm selamun Bir sonraki hadis, Cibril hadis. Onda da bunun İslam diye isimlendirildiğini göreceğiz. Abdullah bin Buray'da Yahya bin Ya'mer ve Hümeyd bin Abdurrahman'dan bildiriyor. Abdullah bin Ömer'i bulup ona kader hakkında söylenenlerden bahsettik. İbn Ömer radıyallahu anh, bize şöyle dedi. Yanlarına döndüğünüzde onlara yani kader meselesi hakkında konuşanlara şöyle deyin. İbn Ömer sizden, siz de İbn Ömer'den uzaksınız. Yani ben onlardan beriyim, onlar da benden beridir diye benim adıma bildirin diyor. Yani işte bu vela ve bera, bidat ehlinden uzaklaşma konusunda sahabenin tavrıdır bu i̇bn Ömer bu cümleyi üç defa söyledi ve şöyle devam etti. Bana Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, yani babası şöyle anlatmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken güzel yüzlü, güzel saçlı, beyaz elbiseli bir adam geldi. Oradakiler birbirine bakıp bu adamı tanımıyoruz. Bir yolcuya da benzemiyor dediler. Çünkü yabancı. Yani onlara yabancı gelen birisi. Fakat üzerlerinde sefer alameti yok. Günümüzdeki gibi hani uçak, arabada yok ki. Seferden gelen adam bayağı bir hırpalanır. Üst, üstü başı toz toprak olur, saçı başı dağılır. Böyle hiçbir alamet de yok diyor bu sahabeler. Adam, Eyallan Resul yanına gelebilir miyim diye sorunca, bakın bu baştan itibaren dikkat edin, ilim öğrenme, dini öğrenme edepleridir bunlar. Yanına gelebilir miyim diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam evet karşını verdi. Adam gelip dizini Resulullah Sallallahu Aleyhi ve dizine elini de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uyduna koyup İslam <gülüyor> nedir diye sorunca Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem, İslam az önce iman diye tarif etmişti. İslam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve de Allah'ın resul olduğuna şahitlik etmeni namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve beyti Kabe'yi haccetmendir buyurdu. O zat iman nedir diye sorunca ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a, meleklerine, cennete, cehenneme, ölümden sonra dirilmeye ve kadere iman etmektir karşılığını verdi. Yani demek ki İbn-i Ömer anh, bu rivayeti zikretmesinin, rivayet etmesinin sebebi, Kadere imanın zikredilmesinden dolayı, yani kaderin imandan olduğunu, kadere imanın, imanın şartı olduğunu beyan etmek için. Çünkü kendisine geliyorlar, yani o zamanlar işte Mabedel Cüheni gibi kader hakkında konuşan ilk kimseler türemişti. Bunlar ee, Allah, işte kişiyi hidayet etmez, herkes kendisi hidayet bulur. Veya sapan, Allah kimseyi saptırmaz, sapan kendisi sapar gibi itikatlara düşmüşlerdir. Günümüzde bu itikadı Muhammed Esed, ondan transfer eden Mustafa İslamoğlu, Abdullah Binder gibi kimseler devam ettiriyorlar. Yani en habis kimseler. Bu ümmetteki ilk bidat fırkalarının uzantılarıdır bunlar. İşte onlara ilk hadis ehli reddiye veriyor. Hadis ehlinin ilklerinden biri olan İbnü'l-Mear'a diyor ki: Onlara vardığınızda, memleketinize döndüğünüzde bildirin ki, üç sever söylüyor bunu, i̇bn Ömer onlardan beridir, onlar da i̇bn Ömer'den beridir. Yani aramızda hiçbir alaka yoktur. Ve bu hadisi rivayet ediyor. Bizim delilimiz budur, akidemiz budur. Ve burada kadere imanda, hayrıyla şerriyle, Allah'ın kaderine iman diyerek geçiyor. Adam ihsan nedir diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a onu musun gibi amel etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da onun tarafından sen görülmektesin buyurdu. Adam kıyamet ne zaman diye kopacak sorun diye sorunca dikkat edin bunlara. Yani bu sorular mesela iman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Kıyamet alametleri bunların bitiminde yani olay bitince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde diyor ki bu gelen Cibril idi. Size dininizi öğretmeye geldi. Yani din ismi bunların toplamıdır bakın. Hani bugün diyorlar ya kıyamet alametler işte deccale kişi iman ne olur, etmese ne olur? Yani Kur'an'da mı geçiyor gibisinden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Cibril geldi. Yani Allah katından bir e, emirle Allah'ın izni olmadan gelemez Cibril. Yani onun emriyle geldi ve dininizi öğretmeye geldi. Nasıl ki size işte namazınızı öğretmeye geldi, hangi vakitlerde kılacağınızı öğretti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber kıldılar, cemaat oldular. Bunlar tek tek öğretti. Bu şekilde dininizi öğretmeye geldi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kıyamet alametleri de bunlarda. İşte burada kıyamet ne zaman kopacak diye sorunca bu meselede kendisine sorulan sorandan daha çok bilgi sahibi değildir. Bakın bu da bir edep, Bilmeyen kimsenin sallama yapmaması, bilmediği konuda bilmediğini itiraf etmez. Allah'ın Resulü bu. Yani vahiy alan Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam, ben senden daha fazla bir şey bilmiyorum bu konuda. Yani bilmediği şeyi itiraf ediyor. Adam, peki alametleri nedir? Dedi. Yani tamam kesin vaktini bilmiyor olabilirsin ama alametleri neler? Buyurdu ki, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmen, tıpkı günümüzde olduğu gibi. Yani müteahhitlere baktığınız zaman aslı, bunların aslı, yalın ayak çobanlar. Yani dünyayla bir şeylikleri yok ama fırıldaklığa gelince, yani dalğa Bunlar hep sahtekarlık üzerine. Müteahhitlere bakın, yani böyle dürüst çalışan çok zor bulursunuz. Sahip olmadığı şeyler üzerinden bina yapar. Sahip olmadığı mallarla mülkiyet sahibi olur vesaire vesaire. Kendisine ait olmayan şeylerle. İşte yalınayaklı çoban, çıplak kimselerin yüksek binalar yaptığını görüyoruz. Yani bu bina kendisinin mi? Değil. Ama bunları satarak kazanıyor. Yani sahibi olmadığı şeyleri satıyor bu adam. Aracılık yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Davaverelerle yapıyor. Onun Mesela gerçekten sorumluluğunu üstlenen adam bir daha birini doğrultamıyor. Mesela işçilerden birisine bir şey gel zaman yeni kanunlarla e, o binayı komple edeceği karın iki katıyla belki şey yapıyor. E, zarara sokuyor kendisini. Vesaire vesaire. Yani sahip olmadığı, kendisinin sahip olmadığı şeylerle zenginlik yarışına girmez. Cariyenin kendi efendisini, sahibini doğurmasıdır. Bunu değişik şekillerde açıklamış halimler. Bunun en zahiri, e, kimisi şöyle demiş, mesela e, savaşlar olup da yani mesela Müslüman olan köleler savaşlarda işte kendi annelerine esir olarak alıp cari olarak alıp onları azad edecek efendisi mevlası haline gelecek. Böyle diyenler var. Kimisi de şöyle yorumlamışlardır. Yani nasıl kişi işte kölesi olduğu zaman veya cariyesi olduğu zaman onun üstünde amir ise kadın da doğurduğu çocuk tarafından idare edilecek. Yani evlatlar söz dinlemeyecek. Bilakis anneyi, babayı bunlar yönetecek. Sanki anne evladının kölesi gibi olacak diye de yorumlayanlar var. Fakat biz her şeyin aslını zahiri üzere yorumlarız. Birinci söylediğimiz e, zahire daha uygundur. Cariyen efendisinin doğurması böyle bir şey. Veya e, şeylerin çoğalıp işte savaşlarda köle edinmelerin çoğalıp mesela kadın e, ümmü velet deniliyor bu cariyelere. Efendisinden çocuğu oluyor. Çocuğu babasına nispetle olduğu için hür konumunda oluyor. Ondan sonra annesi onun yanında bir köle konumunda oluyor vesaire vesaire böyle ayrıntılarından bahsetmişler. Daha sonra bana o adamı getirin dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ama adamı aramalarına rağmen bulamadılar. Yani yok olmuştu, göremediler. İki veya üç gün sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam ey Hattabın oğlu şu şu meseleleri soranın kim olduğunu biliyor musun diye sorunca Ömer radıyallahu Allah ve Resulü daha iyi bilir buyurdu. O <gülüyor> ile de size dininizi öğretmeye geldi buyurdu. <gülüyor> Hadisin rabisi diyor ki Cüheyne veya Müzeyne kablesinden bir adam yani aynı hadiste geçiyor bakın bu. Bu tarikinde geçiyor Müslim'de. <gülüyor> Cüheyne veya Müzeyne'den bir adam. E Allah'ın Resulü Hangi işe yapıyoruz? Olup bitmiş. Yani levh-i mahfuzda yazılıp geçmiş. Tamamen karara bağlanmış. Yani yazılmış bir kaderi mi oynuyoruz biz? Yani onu mu amel ediyoruz? Yoksa henüz levh-i mahfuzda geçmemiş. Şu anda yeni başlayacak bir işi mi diye sorunca Nebih Aleyhisselatlısı olup biten bir işi buyurdu. Yani kaderler yazıldı. Kalemler kurudu. Böyle deyince... Oradakilerden biri öyleyse niye amel edilsin ki, niye çalışılsın, gayret edilsin ki dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, cennet ehli olana cennetliklerin ameli kolaylaştırılır, cehennem ehli olana da cehennemliklerin ameli kolaylaştırılır. Yani ona müesser kılınır buyurdu. İşte e, İbn-i Ömer radiyallahu bu hadisi rivayet etmesinin asıl sebebi özellikle bu kısım. Yani mücerret kadere iman değil, kadere imanın en önemli rükmü olan ilim sıfatı. Yani kaderin dört tane rüknü vardır. Birinci sıfatı, birinci rüknü <gülüyor> ilim sıfatıdır. Yani Allah Azze ve Celle'nin ezeli ilim sahibi olması. Yani olmuş olacak her şeyi hakkıyla bilici olması. Bugün bunlar diyorlar ki işte Allah olaylar meydana gelmeden önce hadiseleri bilmez. Böyle diyorlar. Mesela kişi bir kadınla evleneceği zaman Allah Azze ve Celle onun kim kimle evleneceğini bilmez diyorlar yani bu önceden yazılmış değildir yeni oluyor olaylar işte vakalar yeni oluyor bak diyor o yüzden diyor Allah Azze ve Celle Allah işte gerçekten cihatta sabredenle sabretmeyeni geri döneni bilsin diye diyor Allah diyor önceden bilse diyor böyle der mi diyorlar böyle teviller yapıyorlar bu tevlin cevabına gelince Allah Azze ve Celle dedik ki ezeli ilim sahibidir. Yani kimin cihad edeceğini, kimin etmeyeceğini, kimin iman edeceğini, kimin iman etmeyeceğini ezeli ilmiyle bilmektedir. Fakat Allah adaletinin gereği olarak, adaletinin kemalinin gereği olarak kendi bildiğiyle bizleri sorumlu tutmuyor. Bak. Yoksa diğer bazı hadislerde gelmiştir. Allah bir tutam aldı, bunlar cehennemliktir, ben sorumlu değilim buyurdu. Bir tutam aldı, bunlar da cennetliktir, ben sorumlu değilim. Yani vebali bana ait değil buyurdu diyor. Ne demek bu? <gülüyor> Allah ezeli ilmiyle kimin ne amel edeceğini biliyor zaten. Ama şunu söylemiyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> yani ben seni serbest bıraksaydım, iradeni de hür bıraksaydım, sen zaten cehennemlik olacaktın demiyor. Bu kendi ilmi. İlminde olan şey. Bunu söylemiyor Allah Azze ve Celle. Ne yapacağını kendin gör. Bak ben seni dünyaya getirdim. Dünyada seni serbest bıraktım, hak ile batıl arasında. Sen tuttun, yine kendin batılı seçtin, ben seni bu yüzden sorumlu tutuyorum. Yani benim bildiğimle sorumlu değilsin, sen kendi amelin sebebiyle sorumlusun. Ben senin böyle yapacağını zaten ezelden biliyordum. Bunun manası budur yani. Yani alem ilmi gayb, Allah'ın gayb olan ilmi şehadet alemine çıksın da insanlar bununla sorumlu olsunlar diye biz dünyadayız. Yani biz Allah Azze ve Celle'nin huzurunda, ne diyor Allah Azze ve Celle, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hangi babayet çıksın da hayır öyle bir şey yok desin, o ortamda herhangi bir kimsenin bunu söylemesi mümkün mü? Ama hepsi, evet Rabbimizsin dediler, itiraf ettiler. Allah Azze ve Celle bu itirafın yapıldığı sırada kimin gerçekten bu sözünde samimi olduğunu, kimin samimi olmadığını biliyordu zaten. Ne diyor ayetin devamında? Bunda bizim suçumuz ne? Ne? Demiyesiniz diye. İşte biz bizden öncekileri takip eden bir nesildik Demiyesiniz, Böyle mazeret gesirmiyesiniz diye böyle yaptık diyor. Allah Azze ve Celle bu ahdi aldı. Biz dünyaya geldik ama biz dünyaya geldiğimizde hiçbirimiz o zamanı hatırlamıyor değil mi? Hatırlasak, iman eden etmeyen diye bir şey olmaz zaten. Yani inkar mümkün olmaz. Unutuyoruz. Unutmuş olarak dünya alemine getiriyor bizi fakat Buna rağmen merhametinden dolayı o ezelde, ezeldeki ilmi sayesinde kimin gerçekten samimi iman ettiğini, evet, "Sen bizim Rabbimizsin ve ilahımızsın." diye ikrarda bulunduğunu, bunu samimiyetle yaptığını en iyi bilen, kalpleri en iyi bilen Allah azze ve celle olduğu için insanlara dünyadaki amellerini ona göre kolaylaştırıyor ama zorlamıyor. Mesela bakın En'am suresi 125. ayetinde küfredenleri yani inkarda bulunanları nasıl anlatıyor? Sanki böyle semalara çıkmışçasına nefessiz kaldığını, daraldığını görürsün. Hakka karşı. Zor zor geliyor ona. Allah ona zorlaştırıyor bunu. Zorlaştırıyor ama iman etseydin. İman edenlere de imanı kolaylaştırıyor. Nasıl da Yeşrah sadrahu İslam islam, lil iman estağfurullah gönlü imana açta kimselere gelince diyor Femledine. Yani o kimseye gelince yeşrah sadrahu lil iman. İmana açta kimseler. Gönlü ona yatışıyor, imana yatışıyor. Yani sen bir şeyle karşılaştığın zaman mesela bugün görüyoruz. Mesela şu sakalı uzatmak. Allah Resulü Aleyhissalatu emri. İnsanın fıtri bir şeyi bu. Yani uzun sakaldan hoşlanmak. Ama iman etmeyenlere Allah bunu hoş göstermiyor. Çirkin görüyor, pis görüyor. Sen de aynı anne babadan doğdun, o da aynı anne babadan doğdu. Mesela diyor ki bu internette çeşitli forumlarda işte sak, memurlara sakal serbestisi gelmesi gibi bir şey çıktı, öyle bir haberler çıktı. Bazıları yazmışlar diyorlar ki. İşte benim diyor işime diyor işte sakallı birisinin bakmasını istemem diyor devlet dairesinde. Müminler yani iman eden kimseler bunu söyleyemiyor ama işte benim işimi devlet dairesine sakalsız tüysüz adamların görmesi benim hoşuma gitmiyor demiyor. Müminler bunu demediği için imandan hoşlanmayanlar, iman amellerinden hoşlanmayanlar rahatlıkla aslında çok çirkin olan bir sözü böyle rahat söylüyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna bir elçi geliyor. Yüzlerine bakamıyor. Kafasını çeviriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İnsanların en güzeli, en iyisi, en takvalısı, en düzgünü, en e, düzgün insan yani, emin. O alemlere rahmet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam huzuruna, bıyıkları uzun ama sakalları kısaltılmış birisi gelince Yüzüne bakamıyor. Bu nasıl bir şey diyor. Nasıl kendinizi yani çirkinleştirdiniz? Ama bugün Allah Resulü'nün yolunda olduğunu iddia eden kimseler sakal dediğin toplu olacak diyor. İşte düzelteceksin. Madem bırakıyorsun temiz bırak diyor. Temiz bırak dediği ne biliyor musunuz? O mecusilerin sakalı gibi olsun. Yani Allah işte kişilerin aslında ezelideki ikrarlarına göre ve ezeli ilmine göre kimisine imanı ve iman amellerini kolaylaştırıyor, sevdiriyor. Kimine de başka türlü. Yani onlara şeytanın kötü amellerini süslemesine izin veriyor Allah Azze ve Celle. Şeytan onlara dünya hayatını süslüyor, kötü amelleri güzel gösteriyor. Bugün işte güzel, çirkin, değerlendirmesi, husun kubuh diyorlar ki muhtezlerin esaslarından birisidir. Yani bir şey güzelse, çirkinse yani nas olmasına gerek yok. Mesela ben bir şeyi güzel biliyorum, güzel kabul ediyorum fıtratı ama hangi fıtratla güzel görüyorum. Eğer o güzel gördüğüm şeye, herhangi bir hadis yasak diyorsa, sakındırıyorsa o şöyle problemli bakıyorum ve diyorum ki, bu hadis Kur'an'a aykırı. Niye? Güzel bir şey çirkin diyor. Veya tam tersi. Benim çirkin bulduğum bir şeye hadis güzel diyor. Nedir o misal? İşte bu dağ kuyusundan abdest almak. Bu dağ kuyusu ne? Bu dağ kuyusu <gülüyor> yani e, yaklaşık 2 ton civarında bir su barındıran. Belki o kadar bile değil. Bir kuyu ve bu kuyuya Bazen köpekleşi düşüyor, bazen kedileşi, haiz bezleri falan atılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki buradan abdest alınır, temizdir, temizleyicidir bu su. Ve kusledilir. Yani şer'i temizlik bu suyla sağlanır. Ebu Davud'un süneninde bir hadis. Ve hadis sahih. Zaten destekleyen başka tarihleri var İbn-i iki radıyallahu İki su pislik taşımaz. Yani bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mikroskoplarla ölçüp söylemiyorduk Dikkat edin. Yani modern teknolojik aletlerle işte bu suyun özelliğini tespit edip mühendislerin <gülüyor> vasıtasıyla bunu söylemiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konularda bilgisi yok bilakis. O okur yazar bile değil. Ama Allah'ın bildirmesiyle ancak bunu söyler. Yani iki kulle miktarındaki su pislik barındırmaz. Yani onun öyle bir özelliği vardır ki sürekli kendini yeniler. Yani maddelerdeki, sadece suda değil, bütün maddelere bakın, elementlere bakın. Bunlardaki özellikleri, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bazı haberleri, insanlar seneler sonra, modern imkanlara sahip olduktan sonra ancak bir kısmını anlayabilmişlerdir. Bu maddelerdeki özellikleri. Kısmen anlayabilmişler. Onun da kününe varabilmiş değiller. Halen de bir takım araştırmalara, ee, devam ediliyor bulamadıkları çok şeyler var. İşte sineğin kanadı gibi. Mesela sineğin kanadı sinek işte şu kaba düşse daldırıp atmak insana işte çirkin gelir. Dolayısıyla habis ya yani habis geliyor adama bunu işte mutezile mantığıyla düşünen adam diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam güya diyor uydurma diyor onun adına diyor. Buna uydurma diyor. Çünkü Allah Resulü Kur'an'a aykırı konuşmaz. Kur'an'a mı aykırı acaba bu yoksa bu adamın mutezile kafasına mı aykırı? Pis bir şeye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl böyle der diyor ve bu hadise iman etmiyor. Bunun pis olmadığını ne zaman öğreniyor insanlar? Aradan en az bir 9-10 asır geçiyor. İşte bilim ilk olarak bunun ee, romatizma mikrobunun panzehirini taşıdığını keşfediyorlar ilk olarak romatizma kanın kanat şeyi sin e, sineğin kanatlarından birisinde eee romatizmanın panzehiri olduğunu teşhis ediyorlar. Daha araştırmalar devam ediyor. Gerçekten Allah Resulü ve vesselam haber verdiği gibi bir kanadında zehir, bir kanadında onun panzehiri var. Ve bu sinek kendisini korumak için özellikle zehirli olan kanadının üzerine düşer diyor. Bunu da tasdikliyor bilim şimdi. Ama ne zaman tasdikliyor? 900 bin sene geçmiş ondan sonra tasdikliyor bunu. O zamana kadar yani bunu bilim tasdikleninceye kadar yani kayıp olmaktan yani ilma, e, şehadet alemine çıkmadan önceki gaybi bir iman iken bu artık buna iman eden kimse Allah Resulü'ne iman etmiş olmaz bak. Adam mesela kitap yazıyor. <gülüyor> Namaz hareketlerinin Sıhate, vücut sağlığına son derece faydalı olduğunu, eklemlere son derece faydalı olduğunu, günlük ritmik olarak bunları yapman bilmem şöyle şöyle falan filan bir şeyler söylüyor. Ondan sonra e, namaz kılarken bu niyeti de taşıyor. Ne oluyor? O amel fasit oluyor, o amel batıldır. Yani ben oruç tutuyorum, aynı zamanda sıhhat bulmak için de oruç tutuyorum dese o amel şirk koşulmuş bir ameldir, batıldır. Salih bir amel, Allah Azze ve Celle'nin kabul edeceği bir amel ancak Allah için olan niyetlerle geçerlidir. İnne bin Eğer şunu dese bir kimse, ben sadakamı açıktan vereyim, hem Allah için sadaka vermiş olurum, hem de sadakaya başkalarını teşvik etmiş olurum dese, bu insanın ameli salihtir, şirk koşma söz konusu değildir bunda. Neden? Çünkü hayra teşvik de salih amellerdendir. Yani Allah için yapılan amellerdendir. Yani bir amelde birden fazla niyet olması sıkıntı değil eğer hepsi Allah içinse. Ama Allah'tan başkası karışırsa amellerdeki niyete o amel batıldır, onun Allah ile hiçbir alakası kalmaz. Yani ben oruç diyorum, aynı zamanda sıhhat buluyorum. Ben namaz kılıyorum aynı zamanda... İşte kemiklerim gelişir falan filan, romantizmadan kurtulurum falan filan. Böyle niyette taşıyorsa bilsin ki onun anlamazı geçersizdir, abdesti geçersizdir. Ama şuna niyet etse, kim işte e, günde beş vakit evinin önden geçen bir dereye girse, onun üstünde kirlenmişlik, pislik kalır mı diyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Hayır diyorlar, beş vakit namaz böyledir diyor. Ben günahlarımdan kurtulmak için namaz kılıyorum dese bir insan... Yani buna niyet etse bu dinen matluptur. Allah azze ve celle'nin yönlendirmesidir bu zaten. Rabb'inin mağfiretine koşun. Bugün e, Kur'an dersinde de okuduk ya. Ve "Sariu ila marifeti rabbikum. Magfiratin min rabbikum. Rabbinizden bir bağışlanmaya koşun." Sariu seri hareket edin. Yani e, niyetin halis olması lazım. Dolayısıyla bu husun kubuh mantık Maalesef Müslümanların arasına, yani mutezile olmayan Müslümanların arasına bile e, zamanla sirayet etmiş. E, yani bizzatihi çok defalar örneklerine şahit olun. Bir gün bir yerde ayakkabıyla namaz kılıyoruz. Cuma namazıydı Allah-u Alem. E, i̇lahiyatçılardan biri geldi aramıza. İşte burada işte hadiste ilgilenen birileri var deyince getirmişler adamı. Namazdan sonra ben böyle bir şey kabul etmem. Peygamber aleyhissalatü vesselam pis olan bir şeyi emretmez. Yani ayakkabıyla namaz. Ben de dedim ki iyi ki dedim elhamdülillah ayakkabıyla namaz kılmışız. Yani bu sünneti ihya etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak ettim dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetinde mesela sahabesi yani ayakkabıyla namaz kıldığını bilen sahabesi Yahudilerin temizlik anlayışlarını red için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı şeylerden birisi bu. Şimdi düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, İslam'a davet etmekle, insanları cennete davet etmekle, Allah'a kulla davet etmekle memur. Yani gönderilmiş gayesi bu. Resul, elçi, Allah'ın dinine davet bunun gayesi. Ve davet muhataplarından bir kısmı da Yahudiler. Yani Yahudiler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetinin muhatapları. O halde bu kıssada şunu düşünebiliriz. Mesela Yahudiler diyorlar ki, Müslim'de İbn Abbas radıyallahu gelen rivayette olduğu gibi, bu nasıl bir adam böyle? Bize muhalefet etmedi, hiçbir şey bırakmadı diyorlar. Yani mesela kadınların hayız konusundaki şeyinde Yahudilerin aşırılıkları var biliyorsunuz. Yani kadın hayız oldu mu, ondan sanki onu hapseder gibi tamamen uzaklaşırlar. Ama Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, e, sınırlı bir cinsel ilişkiye kadar her türlü yani beraber yemek yemesi, işte onun verdiği lokmayı yemesi vesaire vesaire bunların hepsinden faydalanmaya cevaz veriyor. Bunun üzerine Yahudiler böyle diyor. Bu nasıl bir adam? Bize muhalefet etmedik bir şey bırakmadı. Demek ki burada davetin muhataplarına ne düşüyor? Burasını yakalayın. Davetin muhataplarına ne düşüyor? Bugün davetçiyiz diye meydana çıkanlar Allah Resulü'nün sünnetine işte şu mutezile mantıkla yanaşan insanlar işte davet edilen insanlar kaçırmayan diyerek Allah Resulü'nün sünnetinden yan çiziyorlar. Niye? Mesela ayakkabıyla namaz kılarsan insanlar senden uzaklaşır. Bak Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ayakkabıyla namaz kılıyordu, Yahudiler ondan uzaklaşıyordu. Zorlarına gidiyordu Yahudilerin. Halbuki onları davet etmekle memur. Sahabe birbirine diyor ki e, böyle yalma yakın namaz kıldığını gördüğü zaman birisin. ne o diyor, mukaddes vaadi tuva da mısın? Niye ayakkabılarını çıkardın diyor. Yani Yahudiler'e benzeme. Yahudiler bir temizlik anlayışı, kendi ürettikleri temizlik anlayışı sebebiyle ayakkabılarıyla namaz kılmazlar. Siz onlara mukalebet edin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bakın temizliğe ölçüyü getiren Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir şey bildiriyor ki, yani tam anlamıyla hikmetini biz bilelim veya bilmeyelim. benim bunu tespit etsin veya etmesin bizi hiç ilgilendirmiyor. Diyor ki o, biriniz ayakkabısıyla pislik bir yere basar da sonra temiz bir yere uğrarsa o onu temizleyicidir diyor. Din, din namına, din koyucu namına Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize böyle beyan etti mi? Bizim için bitmiştir o. Ama mutezile mantık nasıl yaklaşır? Gerçekten bu doğru mu? Bir araştıralım eğer bilim onaylarsa, evet bunu Allah Resulü söylemiş olabilir. Bundan sonra böyle. Hayır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi, bu gibi şeyleri işittiğinde bilim diye bir şey yoktu. Bunları onaylama diye bir şey yoktu. İmkan da yoktu belki. Yani toprak toprağı nasıl temizler? Mesela Üb-i Seleme Radiyallahu gelen rivayette, eteklerini sarkıtsınlar diyor ya. Bir karış sarkıtsınlar. Niye böyle diyor? Çünkü Ayakkabı, o zaman giyilen ayakkabıları özellikle, ayağın hacmini belli ediyor. Ayak, avrettir kadında. Dolayısıyla ayakkabıyı da örtmesi gerekir. Ayağın hacmini belli ayakkabıyı kadının örtmesi gerekir. Eteklerini bir karış sarkıtsınlar, fazla değil diyor. Ayakları gözükür o zaman deyince, o zaman diyor bir zira, şu boy. Ama daha fazla sarkıtmasınlar diyorlar Resulullah Sıfır'dan buraya kadar. Daha fazlası kibre sebebiyet verir o açıdan. İyi ama diyorlar, Allah'ın Resulü işte falanca kadınlar uzak bir yerden geliyor ve pis yerlere uğruyorlar. Ondan sonra temiz yere uğramıyor mu? Evet diyor. İşte o etekleri temiz bir yere sürtmesiyle o temizlenir diyor. Şimdi biz buradan ne anlıyoruz? Bilin bunu ister onaylasın ister onaylamasın. Şer'i temizliğin gerçekleşmesi için toprak böyle temizleyicidir. O temizleyicilik sayesinde ki ruhaniyettir bu bakın. Yani ruhani bir özellik. Teyemmüm ederiz su bulamadığımız zaman. Sadece şu hareket. İsterse e, vurduğumuz yer tozsuz, püsülüksüz bir şey olsun. Yani sert bir kaya bile olsun. Yer cinsinden bir şeye böyle ellerini vurup da bizim bu şekilde teyemmüm yapmamız şer'i temizlik. Yani Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkıp ibadet edebilmemiz için yeterli bir temizlik sağlıyor. Yani böyle bir ruhaniyetten bahsediyorum. Sizden birinin lokması pisliğe düşünce, pislik, onu şeytana bırakmasın, üzerindekileri temizlesin ve yesin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Akıl, yani mutezile kafası öyle pisliği Allah Resulü emreder. Bu Kur'an'a aykırı. Ne Kur'an'a aykırısı? O senin kafanda, senin uydurduğun çakma dine aykırı. Kur'an'a falan aykırı değil. Kur'an'ı Allah Resulü senden iyi biliyor. Bu sebeple ee, şuraya geleceğim. Yani bu husun kubuh meselesini. Ölçüyü insanın önce kendisi koyup da sonra buna uygun olanları kabul edip isterse isnadı uydurma perişan olsun. Buna uygun olmayanlar da reddetmesi Yeni bir işte e, şey dinledim. Kelam. İslamoğlu ile Şuayb Arnavut arasında bir atışma. Şuayb Arnavut işte güya İslamoğlu'nun iddiasına göre Ahmet bin Hanber'in 2000 tane veya 20.000 tane hadisi. Aslında e, 12.000 ne diyor da orada da bir hesap hatası var. Müsned'de 28.000 hadis var. Aslında 40.000 olacak böyle bir şey. Yani 12.000 hadisi çıkarmıştır. Böyle ihtisar etmiştir diyor. Şeyh Beyrullah el da diyor ki bu adam diyor yalancı diyor. Bir kere diyor ben ihtisar etmedim. Hiçbir şey çıkarmadım. Müsned neyse o diyor. Falan filan. Bu konuşma esnasında olay dönüyor dolaşıyor. Yani e, hareket noktası Ebu Hanife. Bunlar diyor, bu hadisçiler yok mu diyor, bu hadisçiler. İşte Ebu Hanife'ye sapık diyorlar, Yahudi bölü diyorlar, bilmem ne diyorlar falan filan. İşte bunlar arasında Malik var, Şafii var, Ahmet bin Ambel var, Evzai var, Sühiyan-ı Sevri var. İmam-ı Azam gibi birisine. Yani Kur'an'a aykırı oldu mu bir hadis onu kabul etmeyen birisine diyerek kendi akidesini Ebu Hanife üzerinden pazarlamaya çalışıyor bu adam. Şimdi buradaki tutarsızlığa bak. Ahmak adam çakal adam. Mesela müsnede diyor, işte doğru bir şeyi bile yok ki diyor yani. Yani bir tane ravisi var diyor onun diyor. O da işte dinlediği zaman çocukmuş diyor. Sen bunu kimden öğrendin? Kimden öğrendin? Hadisçiler dediğin adamlardan. Hani bu hadisçilere itibar edilmez çünkü bunlar Ebu Hanife'yi böyle yerden yere vuruyor diyorsun ya. Hadisçiler dediğin o adamlardan öğrendin sen bunu. Yani Ebu Hanife'yi yerden yere vuran, Ebu Hanife'ye sapık diyen, işte küfürden dolayı iki sefer edilmiş diyen, bunları söyleyen, bu hadis ehlinden öğrendiğin bilgilerle diyorsun ki, şimdi Ebu Hanife'nin durumunu aktaranlar bunlar. Ebu Hanife hakkında bunu aktaranlar bunlar. Dolayısıyla sadece Ebu Hanife'nin aleyhinde olanları değil, sen Ebu Hanife'nin hadisleri Kur'an'a arz edip de öyle kabul ettiğini nereden biliyorsun? Yani bundan sormazlar mı? Kim naklediyor sana bunu? Ebu Hanife Kur'an'a aykırı olan hadisleri kabul etmezdi diyor. Nereden biliyorsun? Neyle öğreniyorsun? Hadisçiler yoluyla. İşte o yerden yere vurdun hadisçiler yoluyla öğreniyorsun. Kur'an'ı da zaten aynı yoldan öğreniyorsun da. Demek istediğim şu, bunlar ahmak piyonlar. Yani bir insanın bu kadar geri zekalı olabilmesi ancak bir şeylerin kendisine dikte edilmesi, parayla söyletilmesi, taşeron olarak kullanılması sebebilidir. Ve bunlar zeki olduklarını zannediyorlar. Yani kendileri gibi inanmayanları ahmak, geri zekalı, asalak, tufeyli olarak görüyorlar. Böyle de bir kibir içerisindeler. Adam önceden kendi uydurduğu bir ölçü deniyor. Bu ölçüye göre Kur'an dışında bir hakikat yok. İlk önce bu. Kur'an dışında bir hakikat yok. Hadisler, işte bunların vahiy kaynaklı olduğunu kabul etmiyor. İşte bunların hep uydurma bir kültür olduğu falan filan tamamen böyle bir furya üzerine. Bunda dayanan kim? Ebu Hanife. Ebu Hanife diyor ki, Ebu Hanife Kur'an sünniliğinin mimarıdır. Bunun aleyhinde olanlar da falan filan. İşte rejimciler, Emeviciler falan filan diyor. Bunu, böyle şeyleri söyleyebilecek olan bir kimse ancak bir müsteşrik olabilir. Mustafa İslamoğlu değil. Yani Müslüman kimin ait birisi böyle bir söz söyleyemez. Eğer söylüyorsa ne kadar satılmış olduğunu gösterir bunu. Kendi bindiği dalı kesen bu kadar ahmak bir adam olamaz. Mesela bir Gold her buna benzer iddiaları yıllardır yapıyordu. Şart benzer şeyleri yıllardır söylüyordu. Kendi içerisinde e, çürük tezlerle. Ama ona e, absürt gözükmüyor. Niye? O zaten müsteşrik. Yani o dışarıdan bakıyor, gavur gözüyle bakıyor, eleştiri gözüyle bakıyor zaten bu olaya. Yani nereden tutursan, çamur ne taraftan tutarsa o taraftan kardır diye bakıyor. Ama sen çamuru çamur olarak atıyorsun, onun çamur olduğunu biliyorsun. Fakat o çamur geliyor senin suratına yapışıyor. Kendi suratına atıyor bu çamuru. Fakat beyinsiz işte. Yani ne yaptığını da bilmiyor. Ee, evet İman, iman meselesi öncelikle biz şunu biliyoruz. Yani bizim birilerine bidat ehline veya böyle laf ebeliği yapan, edebiyatla insanlar kandıran bu kimselere işte gideyim şunları edebiyatla yeneyim, alt edeyim. Bizim böyle bir yolumuz yok. Selef bundan alabildiğine sakındırmışlardır. Çünkü şu hakikat var. Yani Allah ezeli ilmiyle her şeyi takdir etmiştir. Her şey bellidir. Din olarak... İşte sen diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine iman etmeyen birisine, yani Müslümanım diyor ya bu adam bir de, böyle bir Müslümana, sünneti inkar eden bir Müslümana hadisle mi cevap vereceksin? Evet. Ben hadise iman ederim, onunla cevap veririm. O ona ister iman eder, ister iman etmez. İman etmezse kendi bilir, tıpkı Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın söylediği gibi. Kur'an'ın müteşabihleri hakkında sizinle tartışacak kimseler gelecek. Onların yakalarından hadislerle tutun. Çünkü Allah Resulünün hadislerini, hadisleri en iyi bilenler Allah'ın kitabını en iyi bilenlerdir diyor. Yol bu, metot bu. Başkası ibaresini veya etmesin. Ezsiz bir bidat ehliyle işte bu tartışmaktan acaba akideniz hakkında tereddütle misiniz? O yüzden mi tartışmıyorsunuz? Hak oldurdan tereddüdünüz olmasa her yerde rahatlıkla bunu tartışabilirsiniz. Şüphesine de aldanmayız biz. Bu şeytanın bir vesvesesidir. Hayır, biz akidemizden asla tereddüt etmiyoruz. Biz kendi nefslerimizden tereddüt ediyoruz. Kim nefsinin mekrinden emin olursa Allah'a karşı, Allah'ın mekrine karşı kendi nefsinden emin olursa Allah ondan bunu alır diyor yani Sevrî. Yani biz Meydanlarda, bidat eliyle bu meseleleri tartışma e, diye bir metodu selebimizden devralmadık. Tartışmacılık ancak, yani cedel metotları ancak, e, Yunan felsefecilerinin ve benzerlerinin hayat metodudur. Yani iman etmedikleri, amel etmedikleri şeyler hakkında edebiyat yapmak. Bizim işimiz ise edebiyat değil, Allah Azze ve Celle kullu sergilemek ve biz şu hakikati biliyoruz. Yani, ezelde Allah ezeli ilmiyle herkesin durumunu yazmıştır. Bunlar olmuştur, bitmiştir. Hiçbir şey yeni olmuyor. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine iman ediyoruz. Birileri yok efendim şöyle böyle deyip başka türlü sapıklıklar yapıyorsa nebevi metot şu. Sahabelerin takip ettiği metot şu. Onlara uyan selefin izlediği metot şu. Bidat olan söylemin olduğu yerden, bu söylemin sahiplerinden alabildiğine bildiğine uzaklaşmak, onlara değer vermemek, selam dahi vermemek. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle kimseleri gördüğünüz zaman فَحْسَرُوْهُمْ gelen بَانْلَيْنَا رِوَا تُجَالِسُوْهُمْ Onlarla beraber oturmayın da diyor. Yani bunları açıklayın, bunlara doğrusunu öğretin demiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Müteşabihlere tutunanları gördüğünüzde yani yorma açık şeylerle, dinin açık meselelerine karşı Direniş gösteren, insanların kafalarına şüphe atan, bidat söylemlere sahip kimseler gördüğünüzde bunlara izah etmekle uğraşmayın. Bilakis onlardan sakının diyor. Ömer bin Hattab Radyalan'ta böyle yapmıştır. İşte onun oğlu İbn Ömer de böyle yapıyor. Ömer bin Hattab şöyle yapıyor. Sübeyâ el-Eslemi diye birisi veya Sabih el-Estağullâh, Sabih el-Eslemi diye birisi müteşabih bazı konuları sorunca, Ömer Radyalan işte onlar şöyledir böyledir demiyor bak. Kafasına çubukla vuruyor. Gitti mi kafandaki? İlk önce şapkasını açtırıyor. Şayet e, kafan keli olsaydı, yani tıraş kazınmış olsaydı sana başka türlü davranırdım diyor. Çünkü harcı olmasından korktu ilk önce. Fakat saçı uzundu onun. E, bunun üzerine çubukla kafasına kafasına vuruyor. Kafandaki gitti mi diyor. Yani ona cevap vermiyor bak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam metodu dedik bu. Peki nasıl Allah Resulü metodu? Sen Ömer Radyalan'dan getirirsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün gece namazına kaldırmak için Ali Radyalan'ın yanına geliyor. Ve onları kaldırmak isteyince işte ne yatıyorsunuz gibisinden. Ali Radyalan diyor ki, ey Allah'ın Resulü diyor, nefislerimiz Allah'ın elindedir. Dilediği zaman kaldırır, dilediği zaman uyutur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bak cevap vermiyor. Söz de yanlış değil. Cevap vermiyor ama dizlerine vurarak oradan ayrılıyor. Gerçekten insan çok cedevci yaratılmıştır. Çok cedevcidir diyor. Yani ona cevapla uğraşmıyor. Sabriye'nin durumu, işte kafamdakiler gitti, tamam kimseye bir daha bu konulardan bahsetmeyeceğim deyinceye kadar o sopayı yiyor. Ondan sonra Ömer Radyalan onu sürgün ettiriyor. Ve sürgün ettirdiği yerde de valiye şu talimatı gönderiyor bununla kimse konuşmayacak bununla oturmayacak konuşmayacak muhabbet etmeyecek selam verip selam almayacak işte İbn Ömer radyalanmada bu kadercilerin şüpheleri gündeme geldiği zaman gideyim şu mabedel cüheniyle ne bileyim buna benzer kimselerle de bunlar bir alt edeyim demiyor bak onlara bildirin ki ben onlardan vereyim alakamız yok ne selam ne sabah hiçbir şeyimiz yok bizim aramızda alakam yok yani orada halka da bildirin ki Allah Resulü'nün sahbesi İbn Ömer radıyallahu onlardan biridir. Onlar da İbn Ömer'den biridir. Bunu böyle bilsinler. Yani bunlara anlatmaya kalkışmayın ama hakikat öğrenmek istiyorsanız Allah Resulü aleyhissalatu vesselam iman edenler için böyle buyurdu. Kader meselesi böyle. Bunu işten kimseler de gidip bak kader meselesinde bak böyleymiş deyip bunlarla Tartışmıyorlar. Bu kimselerin gelip de sahabeye bu meseleleri sormaları neden? Çünkü bu şüpheleri bidat ehliyaydı. Kalplerinde dolaşan şeye karşı bir şifa aramak için geliyorlar. Yani tartışmak için değil kesinlikle. Evet bu mesele e, uzun. Burada İmam Ahmet'in sözünü aktarıyor. Onunla tamamlayalım yani Ahmet bin Hanbel Rahimullah dedi ki bu hadiste yani Cibril hadisinde şehadet kelimesinin İslam, birinci hadiste ise iman manasında kullanılması aynı şeye verilmiş iki ad olduklarına delalet eder. Aynı şeyin ismi. Yani din diyor ya, dinin ismi bazen İslam, bazen iman. Aynı şeyin ismidir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste imanı tasdik olarak açıklamış. Çünkü iman nedir diye sorduğunda hep kalbin tasdik etmesi gereken şeyleri zikretmiş. İslam'ı da emareleri ona işaret etmesine rağmen emareleriyle açıklamıştır. Yani mesela kendine işaret getirmek kalpteki o tasdike işaret eder. Ona emaredir, alamettir. Namaz böyledir, zekat böyledir, oruç böyledir, hac böyledir. Yani bu Bunlar imana delalet eden emarelerdir. Bunlar da İslam diyor. Tıpkı iman ve İslam manasına gelen ihsanı, İhsan aynı zamanda iman ve İslam'ı bir araya getiren şeydir. Buna takaddettiniz mi bilmiyorum. Sen Allah'ı görmüyorsun ama onu görüyormuş gibi ibadet et. Bu ne demek? Yani kalbin ameliyle ağzının amelini birleştir. Sen Allah'ı görmüyorsun ama görürmüş gibi iman et yani itikad et. Böyle itikad et. Bu kalbin ameli. Ve ibadet et, öyle ibadet et. Bak bu da ağzaların ameli. İşte demek ki ihsan amel e, İslam ile imanı birleştirmektir. Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam, ihsanı ihlas ve yakin olarak açıklamıştır. Yani görüyormuş gibi ibadet etme, bunlar ihlas ve yakinden kaynaklı şeylerdir. Allah en doğrusunu bilir. Allah izin verirse, 20. hadis ve devamıyla bir sonraki derste, aktarmaya çalışacağız Subhanekallah ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah tevakkeltu ve estağfiruke ve töbû